Telefondaki hayalet. Yanlış mesaj. İyi geceler. İyi geceler dedik canım. Hey millet. frekansta kimse yok mu bu gece? Ama Çok da umurumdaydı ya. Neyse işte. <gülüyor> ne dersiniz? Bu gece teknolojinin nimetlerinden yararlanalım mı? He? He? Ne diyordum? <gülüyor> Ay, aha, buldum buldum buldum. Teknoloji diyordum. Ben teknolojiyi hem severim hem de sevmem. Ya eskiden millet bizden korkardı. Hayaletler, cinler, periler, ruhlar falan diye. Şimdi ise dijitallik sayesinde hepiniz aslında radyasyon yiyen... ...mutasyona hazır varlıklar haline geldiniz ama farkında değilsiniz. <gülüyor> ay, ay, ay. Olmayın da zaten. Çünkü bu gece... Teknoloji sayesinde sizlerle paylaşacağım minik bir zehirli öyküm var. Unutmadan Tanrı aşkına şu lanet cep telefonlarınızı kapalı konumuna getiriniz. Yoksa bir kısa mesajdan çıkarır. Ya. <gülüyor> Her gece şu televizyonun başına geçip de izleyecek bir şey bulamamaktan nefret ediyorum Hesapta onlarca kanal var Ama gel gör ki hiçbirinde işaret yok şu çayımı keyifle yudumlayıp... ...ne zaman kaliteli bir şeyler izleyeceğim? Of! Ama sıkıcı! Zaten her günüm bir diğerinin kopyası. Hiç olmazsa geceler biraz farklı geçse. Bir de şu gazeteye bakayım. Belki iyi bir film vardır. Aa, i̇şte galiba şeytanın bacağını bu defa kırdım. Raziye Hay Allah Raziye Beni mi çağırdınız Fatma Hanım Senden başka kimi çağırabilirim acaba Bir düşün bakalım Elbette seni çağırdım Kusura bakmayın hanımefendi duyamadım Yine kulağında o zımbırtılarla Müzik mi dinliyordun ...tabii ki duyamazsın. Hayır efendim, hayır dinlemiyordum. Bulaşıkları duruladım, kıyafetlerimi değiştirdim. Yağmur ve gök gürültüsü iyice arttı. Üstelik kapılarda kapalı olunca... ...tabii tamam, ki ben tamam, hiç... Tamam, tamam, tamam, tamam, anladım. Hayır, bazen kendini müziği iyice kaptırıyorsun... ...duymuyorsun, öyle sandım. Hayır, bu sefer müzik dinlemiyordum. Ben bulaşıkları duruladım. Sabah kahvaltınız da hazır. İlaçlarınız da tamamdır. <gülüyor> Gidiyorsun yani. Evet... Yani izniniz olursa. Tabii canım ne demek. Konuşmuştuk zaten. E, çok kalmayacaksın değil mi Razi? Hayır Fatma Hanım. Konuştuğumuz gibi. Düğün biter bitmez geleceğim. Ama siz gerçekten kalmamı istiyorsanız hiç sorun değil. Kalırım. Hayır idare edebilirim. Sen eğlenmene bak. Ama lütfen gecikme. Durumları biliyorsun zaten. Biliyorum efendim. Gel otur. Biraz da laflayalım seninle. <gülüyor> İyi olur e Sen ne zaman evleneceksin bakalım Ay bilmem Nasıl bir şey yani Evlilik düşünebileceğim hiç kimse yok etrafımda Ne diyebilirim ki Valla ne dersen de ne yaparsan yap ama Sakın benim düştüğüm hataya düşme Raziye Nasıl bir hata tam anlayamadım Ne demek nasıl bir hata Şu başıma gelenleri görmüyor musun Raziye Neredeyse dört yıldır beraberiz seninle. Ruhi Bey'den bahsediyorum. Aa şey... E, pek adım değil ama... Ne zaman barışacaksınız Ruhi Bey'le? Asla. Ölsem onu affetmem. Beni bu hale getirdi. Ve şimdi anlıyorum ki... Onun asıl derdi benim param ve başka kadınlarmış. Yazıklar olsun. Ya beni yanlış anlamayın ama... Ruhi Bey tanıdığım kadarıyla bahsettiğiniz gibi biri değil... ...hem o aynı zamanda ya, da... ya ben... nasıl biri Raziyecim? Ya valla gördüğüm kadarıyla üzerinize titriyor. En ufak bir şeyde hep yanınızda oluyor. Şey hastaneye ilk geldiğinizde... ...tedaviniz için ortalığı ayağa kaldırmıştı. Ayrıca birçok defa doktorlara sizi ne kadar sevdiğini söylerken... ...kulak misafiri oldum. Duydun mu gerçekten Raziye? Evet efendim... Ruhi Bey size çok değer veriyor Ayrıca durumunuz için de çok üzgün Elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor diyebilirim Ay, Bir zamanlar ben de onun için her şeyi yapardım Ama şimdi Şu halime bak Aa, Böyle yapmayın ama Fatma Hanım Size yakışıyor mu hiç Bakın tedaviniz de gayet güzel gidiyor Beni avutmak için böyle söylüyorsun değil mi Raziye? Ama ben çocuk değilim. Hayır. Ay, kesinlikle hayır. Hem tam dört yıldır emek veriyoruz. İlk zamanlar böyle miydiniz? Şey e, hayır. E, o halde neden devamlı kendinizi üzüyorsunuz? Bence tedaviniz gayet iyi gidiyor. Çok daha iyi olacaksınız. Olacak mıyım gerçekten? Ben tüm kalbimle inanıyorum. Sizin için elimden geleni yapıyorum Fatma Hanım. Biliyorum. Biliyorum. İyi ki varsın Razi. Bana gerçekten can yoldaşı oldun. Sen kimsenin yapmayacağı şeyleri yapıyorsun bana. Senin kadar iyi bir hemşire, arkadaş ve dert ortağı nereden bulabilirim ki? <gülüyor> o halde sözlerime de inanın. Tamam canım. Mesajını aldım. Kızma. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım. Bu gürültü neydi? Ne? Mutfağın penceresi herhalde Yemek kokusu çıksın diye pencereyi aralık bırakmıştım Herhalde o da bu afata dayanamadı Siz endişelenmeyin Ben şimdi kapatırım pencereyi e, Hayır gerek yok Biraz açık kalsın ben kapatırım Uf. Hay Allah Lafa daldık saati unuttuk e, Benim yüzümden geç kalacaksın Raziye. Ay telaşlanmayın Ben her şeyi ayarladım Geç kalmam ama çıksam iyi olacak Malum Hava iyice kötüye gidiyor. Doğru. Neyse, geldiğinde daha ayrıntılı dedikodular yaparız. Acısını çıkarırız. <gülüyor> <gülüyor> o halde bana misade. Misade senin. İyi eğlenceler. Ay teşekkür ederim. Her şey için sağ olun. Ay ben çıkarken kapıyı kapatırım. İyi geceler. Ha, i̇yi geceler Raziye hey, Olacağı bu. Hep yalnızlık var. Oysa eskiden her şey ne kadar güzeldi. Ne kadar. Uzun zamandır böyle gezmiyordum. Ha, vallahi benim için de çok iyi oldu. İşten güçten öylesine bunaldım ki anlatamam Fatma'cığım. Biliyorum. iyice gerildin. Ama bugün iş yok. Eğlence var. Piknik var. Mangal var mangal. <gülüyor> Yaşadık desene. Sadece mangal yok. ...sana güzel bir sürprizim var. Buyurun bakalım neymiş o sürpriz? Sabırsızlanma. En sevdiğin yemeklerden biri. <gülüyor> Amma iş ya. Ya bu insanlar çıldırmış. Ne biçim hız bu böyle ya. Sanki yarış arabası kullanıyorlar. Evet. Aman Ruhi sen sakın onlara uyma. Ama olur mu öyle şey Fatma. Bugün hiçbir şey keyfimizi kaçıramaz. Kasetleri nereye koydun canım? Torpido gözündeler. İyi. Güzel bir şeyler dinleyelim o zaman. Hı, hı. Ne de olsa müzik ruhun gıdasıdır değil mi? Kesinlikle haklısın ama... ...şu karşıdan gelen arkadaşın da gıdası... ...kız galiba. Aman boşver gizsin. Aman tabi tabi tabi iş acele herhalde. Nereye? Aa, ya delirmiş bu adam. Ne oldu? E görmüyor musun üstümüze geliyor. Kenara çekil Ruhi. Ya çekildin zaten Çeke, kenardan gidiyor. Çarpı çarpı bir şeyler yap. olması gerekiyordu Neden biz Olsun. Bu da geçecek İyileşeceğim elbette Ruhi'yi de fena kırdım Ne yapıyor acaba Hay Allah Filmi tamamen unuttum ben Neredeyse başlayacak İyi iyi çayım da var Keşke biraz da çerez olsaydı Acaba Razi'yi arasam uzaklaşmadıysa biraz çerez alır mı acaba? Alır canım, neden almasın ki? Evet, en güzeli ben Razi'yi cebinden arayayım. Kim inanırdı ki teknolojinin bu kadar gelişeceğini? Hay Allah, Allah. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz cannot be reached at the moment. Please try again later. Madem kapatacaksın, o halde neden cep telefonu taşıyorsun bir evladım? Kırk yılın başı, iyi ki canım çerez istedi. Şu tekerlekli sandalyeye mahkum olmasaydım, kendim çıkıp almasını bilirdim. Üf, yağmurda durmak bilmiyor. Keşke ruhi yanımda olsa <gülüyor> Fatma'ya güzel bir sürpriz olacak diye <gülüyor> Bence de. Hem böylece aranızdaki dargınlık da sona erir. Evet ya. E bundan güzel fırsat mı olur? Bu gece evlilik yıl dönümümüz. Umarım unutmamıştır. Öyle bir gün unutulur mu hiç Ruhi? Ya vallahi Fatma'nın ruh hali bu aralar o kadar kötü ki unutmuş da olabilir. Aman takma kafana. Unuttuysa da sen hatırlatırsın he. <gülüyor> Gökyüzü de derindi sanki mübarek. Trafiğin haline baksana. Tam arap saçı dedikleri bu işte bu havada dışarıda kalanın da, arabası bozulanın da, vay haline. Hayırdır Ruhi, bu ses nereden geliyor? Motordan geliyor Cem Bey. <gülüyor> Bana niye kızıyorsun? Nasıl kızmayayım? Çomağızlı, Allah'tan başka bir şey demedin ya. Bak, araba bozuldu. Ya herhalde bujilerine su kaçtı. <gülüyor> hey bir bu eksiklişim. Ya Ruhi, dur telaş yapma. Ben telaşlanmayayım da ne yapayım? Ya Çek sağa, bujilerin kurumasını bekleyelim biraz. Ne kurumazsa? Ya onu da o zaman düşünürüz. Hiç olmadı benim bir tamirci tanıdığım var onu çağırırız. İyi tamam dediğin gibi yapalım. Canım ne fark eder ben de birazdan ararım. Ee, herhalde Razi aradı mı anladı. İyi de o zaman beni arardı. Neden mesaj olasın ki? Hayırdır inşallah. Aa, bu ne böyle? Adresi biliyorsun... Ordundaki büyük barın orası, unutma. Arka taraftan dolanacaksın. Aynen konuştuğumuz gibi, iş bu gece bitecek. Aman tanrım bu nasıl bir mesaj? Numarası da belli değil. Neler oluyor? E aman ne yapacağım ben şimdi? Yok canım. Zaten mesaj bana diye ki, Hem numarası da yok. ...kimdir belki de birisi arkadaşına şaka yapmak istedi. Zaten hep bu yağmurlu havalarda... ...telefonlar birbirine karışır değil mi ya? <gülüyor> ya mesaj gerçekse? <gülüyor> Allah! Im. Bir mesaj daha. Mücahberler ve diğer... ...takılar çekmişin ...üçüncü gözünde... ...kadın sakın bağırmasın... ...susturucu kullan... Fazla yürüldü çıkmasın. Siyah araba seni alacak. Olamaz. Bir kadın öldürecekler. Korkuyorum. Ne yapabilirim ki? Numarası da belli değil. Allah. Im. Buldum. Telefon ne? firması. Tabii ya. Nasıl aklıma gelmedi? iyi ben Kemal nasıl yardım edebilirim e, e, Merhaba ben abonenizim. bu akşam çok kötü bir şey oldu e, bilinmeyen bir mesaj aldım numaranızı alabilir miyim e, şey tabi Evet Evet 54.35 değil mi? E, evet. E, Fatma Hanım'la mı görüşüyorum? Evet ben Fatma Gülen. Size nasıl yardım edebilirim Fatma Hanım? Bakın az önce telefonuma iki korkunç mesaj geldi. Nasıl oldu bilemiyorum. Ama bir şekilde hatlar karıştı galiba. Ve mesajlarda birini öldürmekten bahsediliyordu. Fatma Hanım mesajı yollayan numarayı söyler misiniz lütfen? E, hayır çünkü yollayan numara belli değil görünmüyor. Şu an tam olarak nereden arıyorsunuz? E, İzmir'den. İzmir'in e, Alsancak semtinden. Bir saniye lütfen. Benimle hatta kaldığınız için teşekkür ederim Fatma Hanım. Rica ederim. Şu an oturduğunuz semtle ana istasyonumuz arasındaki bağlantıyı sağlayan frekanslar karışmış durumda. Bu nedenle bazı aksamalar olabiliyor. Ama mesajı yollayan numara neden görünmüyor? Numara gizli olsa bile mesaj anında görünmez mi? ...satlısınız ama bazı istisnai durumlarda frekanslar karışıyor. Böyle olunca mesaj merkez numarası ya da aramalar farklılık gösterebiliyor. Ama bu sorun en kısa sürede çözülecektir. Yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Bakın beyefendi anlatamıyorum galiba. Birinin öldürüleceğine dair numarası belli olmayan bir mesaj aldım diyorum. Siz bana frekanslarda bir sorun var ve en kısa sürede çözülecek diyorsunuz. Ben telefonuma gelen numarayı öğrenmek istiyorum. Anladınız mı? Bir saniye lütfen. Benimle hatta kaldığınız için teşekkür ederim Fatma Hanım. Ee bulabildiniz mi numarayı? Ne yazık ki bulamadım. Hatlarımızda ciddi bir karışıklık yaşanıyor. Bu durumda... Bu durumda yapabileceğiniz bir şey yok yani öyle mi? Ne yazık ki şimdilik öyle Fatma Hanım. Başka yardımcı olabileceğim bir konu var mı? Hayır yok. Öyleyse sizi değerlendirme yapmak üzere... ...diğer servisimiz aktarıyorum. Beyefendi siz gerçekten anlamıyorsunuz galiba. Ben birisi öldürülecek diyorum. Ve siz adeta kurulu bir saat gibi aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorsunuz. Pes valla bu kadar da olmaz ki. Bakın bu durumda size yardımcı olamayacağım. En iyisi ben sizi operatör şefimize aktarayım. Çok iyi olur. İyi geceler ben operatör şefi Cemal. İyi geceler beyefendi lafı uzatmayacağım. Bakın az önce telefonuma numarası belli olmayan iki tane mesaj geldi. Ne şekilde, nasıl oldu bilmiyorum ama... ...sizden ricam bu mesajı yollayan numaraları tespit etmeniz. Sizi telefonda tehdit mi ettiler? Hayır, kimse beni tehdit etmedi. Ama mesajlarda bir kadını öldürmekten bahsediyorlardı. Kimler efendim? Ben nereden bileyim. İşte bu yüzden sizden yardım istiyorum ya... ...mesajı yollayan telefonun numarası görünmüyordu. İlginç. Gerçekten çok ilginç. Ben birilerinin hayatı tehlikede diyorum... Siz pembe panter gibi davranıyorsunuz. Beyefendi, bana mesaj yollayan numaraları bulabilir misiniz? Bakın hanımefendi, elimden geleni yapacağım. Ancak frekanslarda meydana gelen bir sorundan dolayı şimdilik size yardımcı olamıyorum. Sisteme girmeye çalışıyoruz fakat olumlu bir sonuç alamıyoruz. Bu mesajlar tam olarak saat kaçta telefonunuza geldi? Neredeyse beş on dakika oluyor. Kötü işte. Neden? Aaaaaa! <Gülüyor> Aferin sana be Hayalettin. Her radyoya senin gibi bir ton maister lazım. Böyle araya girip öyküyü bölmek istemezdim demem gerekiyor ama... ...bu durum çok hoşuma gitti. <gülüyor> bu da demek oluyor ki küçük, sihirli ve teknolojik bir salaklığın yol açtığı gece yarısı hikayemizin devamını haftaya anlatmaya devam edeceğim. Ama siz yok ben haftaya kadar bekleyemem diyorsanız bana mesaj bırakın. Hatta cep telefonunuzu bırakın ben de bizzat gelip sizi bu hikayeye dahil edeyim. <gülüyor> Ama sonu için garanti veremem. Siz şimdi bir de haftanın ipucunu beklersiniz. Daha çok beklersiniz. Bu hafta siz bana gece yarısı hikayelerinde yolunuzu kaybetmemek için gerekli ipuçlarını yollayın. Ben de değerlendireyim. Aha. Ey güzel ipucunu yollayan siz zavallı fani dinleyicilerime çok hoş bir armağanım olacak çünkü. Haftaya cuma gecesi saat gece yarısını geçince bendeniz mikrofondaki hayalet hikayemizin son bölümünde. tabii ki burada sizleri bekliyor olacağım. Bu gece sizlere güzel bir şarkıyla veda edeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay. <Gülüyor> Ay. <Gülüyor> Ara Bölgesinin en saygıdeğer ruhlarından Mozart bu gece sizler için çalıyor. E eh, tabii ki benim için. Beni sakın unutmayın. Çünkü ben sizi unutmayacağım oh, oh, oh,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 Ayhan Orhan Hızlı Hülya Canan Sana, Vural Talat Turhan Türkevi Efektör Ufuk Tangel Mikrofondaki Hayalet